Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala Resulillah Namaz ve orucu birinci derecede ilgilendiren önemli konulardan birisi seferilik meselesidir. Seferilik. Namaz ve orucu birinci derecede bazı diğer konuları da yakından ilgilendiren önemli bir fıkıh konusudur. Seferilik, yolculuk da diyebileceğimiz, seyahat de diyebileceğimiz kelimelerle anlatılabilir. İnsan kadar eski bir konudur seferilik konusu. Yani yolculuk konusu. Neden? Çünkü insan yaratıldığından beri gezer. Bu gezisi bir sokaktan öbür sokağa gidecek şekilde de olabilir. Bir kıtadan öbür kıtaya gidecek şekilde de olabilir. Bunun için şeriatımız insanın A'dan Z'ye kadar bütün yaşantısını tertip etmiş bir şeriat olduğundan herhalde yolculukla ilgili ahkamı kesinlikle ihmal edecek değildi, etmedi de nitekim. Bunun fıkhi boyutuna girmeden önce seyahat kelimesinin yani özellikle seyahat veya yolculuk, Arapça ismiyle e, seferilik kelimesinin e, dinin hükümlerinden farz, vacip, sünnet, müstehab, mekruh, haram gibi her bölüme girebileceğini bilmemiz lazım. Yani farz olan yolculuk var. Haç yolculuğu farzdır. Başka türlü haç yapılamıyor çünkü. Bir insanın e, anne babasına... E, muhakkak ulaşması gereken bir acil durum olduğunda o yolculuk farzdır. E, eşi e, hanımını acil gel e, yanıma diye çağırdığında yolculuk farzdır. Vacip olabilir, sünnet olabilir. Mesela iki mümin kardeş birbirlerinin e, muhabbeti sebebiyle gitmeleri, gezmeleri, işte kalkıp e, 500 kilometre ötedeki bir kardeşini ziyaret etmesi sünnettir. Ee, yani bir kadının tek başına haram olacak bir yolculuğa çıkması haramdır. Çünkü kadının tek başına gezmesi yasak. Onun fıkıh aydıncısını göreceğiz. Ee, müzik dinlenen bir araçta keyfi yolculuk yapmak mekruhtur en azından. Gibi yani yolculuk dediğimiz zaman bu dinin bütün hükümlerini barındırır. Farz olan yolculuk da olur, sünnet olan da olur, mubah olan yolculukta olur. Ama her halükarda yolculuk, e, seferilik, seyahat insanın ilk gününden beri e, uyguladığı ihtiyaçlarından birisidir. E, Ümmeti Muhammed ise aleyhissalatu vesselam e, her şeye din boyası rengi verdiği gibi yolculuk, seyahat, seferilik kelimelerini de anlayarak e, Müslümanlığı ile şekillendirmiştir. Ebu Davud'un e, rivayet ettiği meşhur hadis-i şerifte e, sahabeden birisi gelip e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize şöyle bir seyahate çıkayım ya Resulallah diye izin istemiş. Ya da yani ben gidiyorum e, bir emrim var mı ya Resulallah demiş de seyahate gidiyorum deyince sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz meşhur sözünü buyurmuş İnne siyahate ümmeti el cihadu fî sebilillâhi teâlâ İnne siyahate ümmeti el cihadu fî sebilillâhi teâlâ Benim ümmetimin seyahatı Allah yolunda cihattır. Ee, yine başka bir e, hadisi şerif bu hadisi şerifi de özellikle Ebu Davud'un da rivayet ettiği Siyahat Ümmeti El Cihad hadisinde nakledildiğini görüyoruz. Yani ümmetin bir hadis kaynakları arasında bulunan bir hadis. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında şey, siyahatten söz edildiğinde buyuruyor ki Abdalana Allahu bidhalika el jihadu fi sabilillah ve tekbiru ala kulli şerefin Abdalana Allahu bidhalika el jihadu fi sabilillah ve tekbiru ala kulli şerefin e, Seyahatten söz edildiğinde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah onun yerine bize Allah yolunda cihadı getirdi ve her değerli, her üstün işte tekbir getirmeyi getirdi. Allahu Akbar demeyi getirdi. Heyecanlanınca, coşunca tekbir. Şimdi bunlar bizi nereye sevk ediyorlar? Sevk ettiği şey şudur. Bu ümmet cihat ümmetidir. Cihad ümmetidir. Bu cihad ümmeti oluşu, akraba ziyaretini, gezmeyi, seyahat etmeyi, sahile gitmeyi engellemez. Onlar da Allah'ın mubahlarındandır ama bu ümmet akraba ziyaretinden tarihi eserleri gezmeye varıncaya kadar bir yere git di zaman o gidişini cihat ile değerlendirir demektir. Cihat eder gibi gezer. Cihat da ne demektir? 1- Gittiği yerde nefsine esir olmaz. 2- Gittiği yerde münafıklarla beraber bulunmaz. 3- Gittiği yerde ve giderken kafirlere alet olmaz. Kafirlerin hizmeti olan işleri yapmaz. Seyahat edeceği firmayı Müslüman firma seçer. Kalacağı oteli Müslüman otel seçer. Gittiği yerde ibadetlerini ihmal etmez. Gittiği yerde haremlik selamlığa dikkat eder. Gittiği yerde yiyeceği içeceğine dikkat eder. Gittiği yerde çocuklarının tarumar olmasına, nefislerinin azmasına, sebep olacak işlere karşı geçin. Gittiği yerde mümin kardeşlerini bulur, onlarla oturur, hasbihal eder. Gittiği yerde dinini tebliğ eder. Gittiği yerde emri bil ma'ruf, lehya'nin münker yapar. E bunları yapmak cihattır zaten. Müslüman evinde de bulunsa bunları yapıp Allah'ın rızasını kazanacaktı. cihat etmiş olacaktı. Gittiği yerde de cihad etmiş olur. Bununla beraber ilim talebi, ilim tahsil etmek için veya ibadet maksadıyla, hicret maksadıyla, gezip dünyanın sağını solunu tanımak gibi sebeplerle Müslüman geziye gidebilir seferi duruma düşebilir. Bu ne günatır ne de e, emirdir. Yani evinde oturan Müslüman da vebale girmez. E, gezen Müslüman da vebale girmez. Evinde otururken harama bulaşan nasıl vebale girecekse gezerken de seyahat ederken seferi olurken de harama bulaşan o şekilde haram etmiş olur. Seferilik yemek yemek gibi elbise giymek gibi mubah bir şeydir. Bunu bu şekilde tespit etmiş olalım. Ee, şimdi bu noktadan sonra seferilik ahkamını fıkıh açısından ele alabiliriz. Seferilik ahkamını yani seyahat yolculuk ahkamını, öbezzeli vesaire. Şimdi birinci önemli mesele e, kadının e, yolculuğu meselesidir. Seferilikte ilk e, akla gelen e, mesele budur. E, burada e, özellikle vurgulayarak e, belirtmemiz gereken bir husus var. O da şudur. Sahih hadisi şeriflerde Bukhari başta olmak üzere. Sahih hadisi şeriflerde kadının üç günlük e, mesafede yolculuğa tek başına çıkması yasaklanmıştır. Hiç bunun lamı cimi yoktur. Kadın tek başına araç ne olursa olsun e, üç günlük mesafeye gidemez denmiştir. Bu üç günlük e, mesafe e, farklı rivayetlerde e, farklı bir şekilde e, anlatılmaktadır. E, kimi üç günlük kimi üç gecelik yani bu iki günlük şeklinde de rivayetler var. İki günlük olunca daha kısa bir mesafeye de gitmek esek oluyor. Bunu şu şekilde özeteyim. Seferilik mesafesi, biraz sonra seferilik mesafesi dediğimiz miktarın kaç kilometre olduğunu konuşacağız. Seferilik mesafesi kadar bir yere bir kadın tek başına gidemez haramdır. Bu genel bir kural. E, bu e, haramlık nasıl olacak? Yanında mahremi olan bir kişi olacak ya da eşi olacak. Mahrem kimdir? E, eşi dışındaki e, babası, dayısı, amcası, kardeşi, oğlu, yeğeni, torunu gibi evlenmesi ebediyen caiz olanlar. Mümeyyiz bir çocuk da olsa bu hüküm geçerlidir. Yani mümeyyiz bir çocuk. Daha önceleri Vurgulamıştık. Mümeyyiz çocuk kimdir? Mümeyyiz çocuk. Yani en azından bir erkeğin bir kadına fitne olacak şekilde bakışının anlaşabilecek kadar gözü olan çocuk demek. Kima? Mesela 4 yaşında bir erkek çocuğun eline bir çikolata verince yanındaki kadının veya yanındaki erkeğin kadına kadının erkeğe bakışının ne boyutta olduğunu anlaması mümkün değil ama 10 yaşında bir çocuğa e, teyzesiyle beraber bir yola çıkarken e, çikolata da verilse e, o fırsatı tahmin yani fırsatı kullandırmayabilir. Yani mümeyyiz çocuk e, ile beraber de bu haramlık kalkar. Mümeyyiz çocukla beraber. Şimdi birinci mesele bu. E, burada biz hadis-i şeriflerde geçen iki gün, üç gün, üç gece gibi kavramları bu asırda kolay bir şekilde seferilik mesafesi, çünkü seferilik mesafesi de böyle ölçülüyor zaten, seferilik mesafesiyle ayarlayacağız. Bir kadın tek başına seferilik mesafesi kadar bir yere gidemez. Bu yürüyerek de gitse, deveyle de gitse, uçakla da gitse böyledir. Bu soru beraberinde bir başka soru daha getirmiş asırlardan beri. E, kadın e, farz olan haccına gidebilir mi? Tek başına. Farz olan hacca gidebilir mi? Bu konuda e, Hanefi mezhebinin e, genel görüşü kadının tek başına e, hacca gitmesi haramdır. Haramdır. Haccı olsa bile eee Haramdır. Yani velev ki hac, hac olur ama bu yolculuktan dolayı harama girilmiş olur. İmam Şafii'nin rahmetullahi aleyh başını çektiği ikinci bir ekolde ise e, kadının beraberinde e, güvenli bir grup mesela şimdiki gibi e, hac yolculuğu e, yapılan Mesela haç kafirleri kuruluyor. 5-6 tane kadın, 10 tane kadın bir grup oluyorlar. Bu şekilde bir grupla hacca gidebilir demişlerdir. Burada hadislerin zahirine uygun olan yani daha çok hadisi şeriflerle amel edilecek durumda Hanefi mezhebinin görüşü vardır. Ciddi bir şekilde hadis-i şerif hatta eşin nerede diye mücahit olmak için gelen bir sahabeye aleyhisselam efendimiz eşin nerede diye soruyor. Onu hacca gönderdim ya Resulullah diyor. Yani tek başına hacca gitti. Efendimiz de bu sefer işte kimse buna izin vermesin şeklindeki meşhur hadisi şerifini söylüyor. Kadının yol bu yol konusundaki hükmünü bu asırdaki bazı ulema, e, bunların da başında e, Üstadımız Yusuf e, El Karadavi var. Allah ömrüne bereket versin. Yusuf Karadavi, e, hadisi şerifin e, deveyle vesaireyle yapılan zor yolculuklarda kadın tarafından e, karşılanılacak ağır sıkıntıları kaldırmak için bir tedbir olarak e, söylendiğini beyan ediyor. Yani mevcut hadisi şeriflere illet getiriyor diyoruz biz buna. İllet. Yani bunun bir illeti var. Gerekçesi var diyor. Bir hükmün illeti demek nedeni, gerekçesi, altyapısı demek. Yusuf Karadağlı hocamız, bu illet burada kadının çöl yolculuklarındaki sıkıntısıdır. Tek başına dayanamaz, kaldıramaz. Kadına kim yardım edecek gibi bir gerekçe söylüyor. Buna Yusuf Karadavi üstadımızın bu çıkışı fıkıh iştihadıdır. Yusuf Karadavi hoca böyle laik kafayla bu tip konulara bakan birisi değil. Yani Ümmeti Muhammed'in bu konudaki ciddiyetine vakıf birisi olarak bu tip meselelerde iştihatlarda bulunuyor. Diyor ki bu bir illet olarak kadının o zamanki sorunlarından kaynaklanıyor. Şimdi uçakla yapılan bir yolculukta böyle bir sorun yoktur. Daha bir rahat ortam vardır diyerek iştihad ediyor. Biz Yusuf Karadavi Hoca Efendi'nin bu iştihadını önceki ulemanın iştihadlarını nakz edecek. Yani yanlış tutacak ve hadis-i şerifleri yok sayacak şekilde itimat edip kullanamayız. Çünkü bu bir iştihad Yusuf Karadavi'yi. Ee, Hoca Efendiden. Ama bir kadının acil bir şekilde bir cenazeye yetişmesi, çok acil bir tedavi için uçakla e, Türkiye'nin bir ucundan öbür ucuna gitmesi gibi bir durum. veyahutta da haçta ağır hastalanan bir kadının acilen e, bir bilet bulunup e, yuvasına dönmesi gibi bir durumda da bu tip fetvalarla amel ederiz. E, kadın ölsün beklesin kocası gelinceye kadar havaalanında beklesin demeyiz. Bu tip iştahatlar bu durumlarda geçerlidir. Ama keyfi geziler için kadının Yusuf Karadavi hocanın fetvasına istinad ederek kadının İspanya'ya geziye gitmesini de herhalde hiçbir Müslüman kabul edemez. Zaten Yusuf Karadavi de Müslümanlar İspanya'ya geziye gitsinler. Kanarya Adalarında e, keyif sürsünler tek başına demiyor zaten. Bu zaruretler için konuşuluyor, Konuşulu konuşulmalıdır. Şimdi e, birinci meselemize ne dedik? E, kadının tek başına yolculuğunda böyle bir hüküm var. Haç bile olsa bu. Sonra dedik ki bu e, önce şafiilerin 5-10 kadın bir arada olursa hüküm biraz hafifliğe baktık. Sonra da Karadağ hoca efendi illeti üzerinden durumu ele aldı. Bunu hallettik. İkinci olarak seferilik dedik ki namazı ve orucu belli bir şekle sokan hüküm de taşıyor. Yolculuk, seyahat. Bu her evinden çıkıp bakkala giden birisini yolcu kabul edeceğimiz bir anlam mı taşıyor? Yoksa bir mesafe şuradan şuraya giden birisi mi yolcudur diye sorduğumuzda e, buradaki e, ulaşacağımız son, sonuç şudur. Birinci meselemiz e, yolculukla ilgili e, hükümlerde kısaltma yani e, yolculuğun namaza ve oruca etkisinin, e, ayetle hadisle sabit olduğunu biliyoruz. Bila dalabtun fil ardı feleysa aleikum junahun enteksuru bin-salah. En Namazı kısaltmanız diye bir kavram var ayet-i cellede. Hadis-i şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, böyle bir yolculuk esnasında namazı kısalttığını farklı hadis-i şeriflerde defalarca nakletler. Ama bir hakikat var. Kaç kilometrenin, kaç santimin e, yolculuk sayılacağı konusunda e, net bir hadis yoktur, net bir ayet yoktur. İşte üç gün, iki gün gibi hep e, böyle hangi açıdan iki gün, yürüyerek mi, e, deveyle mi, atla mı? Mesela yürüyerek giden üç günde kaç kilometre gider? atla giden kaç kilometre gider deveyle giden kaç kilometre gider bu sebeple fukaha arasında kaç kilometrenin bizim deyimlerimiz kilometre üzerinden ya da ne kadar bir mesafenin Müslümanı yolcu, misafir durumuna düşüreceğini özellikle araştırmışlardır. Bu konuda şöyle bir ifade söyleyebiliriz. Yani 80 kilometre ile 90 kilometre arasında Fukaha'nın farklı ölçümleri var. Burada biz ortayı alacağız. Nedir bunun ortası? Yani en düşük 80 kilometre giden yolcu olursa diyorlar veya en çok da 90 kilometre ölçü alınıyorsa biz... En e, uzun 90 kilometreye giden yolcudur. Deriz ki bizim e, muhansır e, yazılmış kitaplarımızda, İlmual kitaplarımızda 90 kilometre yolculuk için ölçümdür denmiştir. 90 kilometre. Bunu 9 dakikada gitmekle e, 3 günde gitmek arasında fark yok. Çünkü mesafeyi ölçüyoruz biz. Kullanılan zamanı ölçmüyoruz. Mesela bir e, İstanbul'dan, Bursa'ya e, otobanı dolaşarak gidildiğinde e, diyelim ki 200 kilometredir. Vapurla gidildiğinde 60 kilometredir. Vapurla giden e, yolcu sayılmayacak. Misal tabi o kadar değil. Ama Yalova'yı alsan 60 kilometre tutuyor vapurla. E, yani kullandığın yol güzergahı kaç kilometre ise misafir seferi sayılıp sayılmayacağına dair kararı da o şekilde vereceğiz. Kullandığın deniz yoludur. Deniz yolu kaç kilometre tuttu? Veya kullandığın karayoludur. Karayolu kaç kilometre tuttuysa kararı o şekilde vereceğiz. Biz İlmahı kitaplarına da sadık kalarak 90 kilometre yolculuğa çıkan misafirdir deriz. Tabi nereden nasıl ne kadar misafir olacak? Ayrı bir konu. Burada ne zaman bu yolculuk ruhsatı başlayacak? Çünkü yolculuk namazı ve orucu etkileyecek dedik. Bu düşünmekle değil. Yani niyet ediyorum yarın İstanbul'dan Kars'a gideceğim. 90 kilometreden fazla bir mesafe. Şu anda bu niyetle hemen başlayamam ben seferilik işlemine. Ne zaman başlarım? Bismillah deyip arabayla gideceksem arabaya binerim şehir sınırına geldiğim zaman işlem başlayacak. Tekrar bunu vurgulayayım. Yani yolculuk hükmü, seferilik hükmü ne zaman başlıyor? Niyet ettiğimiz zaman değil. Yarın gideceğim diye niyet ettim, karar verdim, bavullarımı hazırladım, biletimi aldım. Bunların değeri yok. Arabaya bindim, İstanbul'dan gidiyorum. İstanbul'un çıkışındaki şehir levhası İstanbul'un üstüne kırmızı bir çizgi çiziyor. İstanbul bitti diyor. Heh, oradan itibaren seferim artık. Oradan itibaren seferim. Sadece niyet etmemiz yeterli. Bu konuda fukaha'nın ittifakı vardır. Tek bir sorun, şimdi fukaha e, kitap tarif ederken diyor ki. E, yaşadığı semtin köyün evlerini terk etmiş olması lazım diyor. İstanbul'da Silivri'den ta Gebze'nin çıkışına kadar evler bitmiyor. Bu durumda ne yapıyoruz biz? Devletin çizdiği şehir sınırlarını ölçü alırız. Eskiden Bağdat birkaç bin tane evin bulunduğu ondan sonra yüzlerce kilometre bir daha evin görülmediği bir yerde onu ölçü almışlar. Şimdi dünyanın her yeri mesken oldu. Otobanların kenarları büyük apartmanlarla doldu. Biz neyi ölçü alacağız? Şehir levhalarını ölçü alacağız. İstanbul'da oturan İstanbul levhasının bittiği yeri İstanbul'dan sonraki Gebze mesela başlıyor ya da Tekirdağ levhasını görüyor. Oradan itibaren kendisini seferi sayabilir. Burada ee, önemli e, bir husus daha var. Ee, bu seferilik özellikle hangi cihaz araçla olursa olsun biz kilometre ölçümü yapacağız. Ee, uçak zaten 50-60 kilometrelik bir yer için kullanılmıyor. Ama helikopter kullanılıyor mesela. Helikopterle 40 kilometrelik bir mesafeye gidersin seferi olmazsın. Helikopterle 200 kiloluk mesafeye gidersin, seferi olursun. Ama otobanla, otoyolla gidildiğinde 110 kilometrelik bir yolu helikopter, kuş bakışı gittiği için 60 kilometre de gitmiştir. Seferi olabilir miyiz? Olamayız. Kullandığımız araç 60 kilometre yapmadı çünkü. Deniz içinde geçerli, vesaire içinde geçerli. Şimdi Müsaafir bizim Türkçemizde müsaafir bizi ziyarete gelen insana deniyor. Arapçada onun adı vaif'tir, zayıf. Müsaafir Biz, kelimesi bizde biraz evimizde oturan, ev halkından olmayan birisi demek. Ama Arapçada misafir yolcu hükmünde olan adam demek. Müsaafirin aksi mukimdir. Bir insan ya mukimdir ya misafirdir. Misafir diyoruz biz. Arapçası mü-safir. Fiilinden geliyor. Misafir. Ee, Misafir insan ve mukim insan. İki insan var. Mukim ibadetlerini ve diğer görevlerini normal şartlarda yapan insan demek. Müsaafir ise ruhsatları kullanan insan demek. Ruhsat kullanıyor. Ruhsat neden kullanılıyor? E, şeriat e, yolculuk şartlarının e, bir şekilde Müslümana zorluk getireceğinden dolayı Allahu Teala rahmeti gereği namazda, oruçta göreceğiz, mest kullanmada kullarına kolaylıklar getiriyor. Bir insan ne zaman e, misafir e, sayılıyor. Oturduğu semti terk ettik de. Sonra tabi 90 kilometreden öteye gitmeye niyet ediyor. Yani Uzun bir yola misafirlik için geçerli olacak e, bir yola çıkmaya karar veriyor. Arabasına biniyor ya da devesine biniyor neyse oturduğu semtten itibaren misafir. Peki bu misafir ne zaman e, misafirliği bitmiş olacak iki türlü. Bir, dönüp tekrar evine ne zaman gelirse misafirliği biter. Buna A maddesi diyebiliriz mesela. A, e, İstanbul'u örnek verelim. İstanbul'dan çıktı, işte Kars'a gidecek. İstanbul'dan çıkıp İstanbul şehir levhası bittiği yerden itibaren şeriat ona misafir diyor. Misafir. Tekrar İstanbul levhasını gördüğü zaman işte döndüğünde, işi bitip geri geldiğinde mukim oldu. Müsafirdi, mukim oldu. Bu A şıkkı. B şıkkı gittiği yerde gittiği yer nereye gidiyordu? Karsa gidiyordu. Gittiği yerde 15 gün kalmaya karar verdi. 14. gün bitecek. 15. gün burada kalacağım diye karar verdiği an orada misafirliği bitti onun. Orada mukim oldu. Ne zaman misafir olacak? Kars'tan 16. gün tekrar İstanbul'a dönmeye karar verecek. Kars şehir sınırından itibaren bu sefer İstanbul'a gelinceye kadar yol esnasında misafir, misafir hükmünde olacak. Misafirlik bir insanın kullandığı yol güzergahında olur. Bir de gittiği yerde olur. Gittiği yerde misafir ciddi bir şekilde misafirdir. 15 günden fazla yani 15 gün ve artı duracaksa artık oralıdır o. Buradan e, Hanefi Fıkının çok güzel bir tasnifi var. O tasnifi esas alarak bir Müslümanın bu seferilik açısından bulunduğu, yaşadığı yerin üç isimle anıldığını görüyoruz. Birincisi vatani asli deniyor. Asli vatan. İkincisi ikamet vatanı. Üçüncüsü e, yerleşme yani bulunduğu yer, geçici bulunduğu yer demek. Asli vatan, ikamet vatanı ve geçici bulunduğu, misafir bulunduğu yer. Asli vatan, insanın asli vatanı, doğduğu, büyüdüğü, babasının, dedelerinin bulunduğu ve onun da evinin bulunduğu yer demektir. Mesela İstanbul'da Doğmuş, büyümüş bir insanın dairesi var, dükkanı var vesaire. Onun asli vatanıdır. Asas vatanı orasıdır. İkamet vatanı neresidir? Bir Müslümanın 15 günden fazla bulunmak için gittiği yerdir. Üçüncüsü de bir Müslümanın 15 günden az... En çok 14 gün durmak için bulunduğu yerdir. Yani seferilik, misafirlik hükümlerinin üzerinde uygulanacağı yerdir. Bir Müslümanın, şöyle örnek verelim. Bir Müslüman, Ankara doğumlu, memur olmuş İstanbul'a yerleşmiş. Ankara'daki, Ankara'nın Çamlıdere ilçesindeki evi, barkı, ailesi duruyor. Kendisi İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da ne kadar duracaksın soruyorsun. E memuruz burada diyor. İşte, emekli olana kadar dururuz. 15 günden fazla duracak mı? Burada duracak. Sonra bu Denizli'deki bir arkadaşına gidiyor. 5-10 günlük misafirliğe gidiyor. Ankara bu adamın asli vatanı. Orada evi barkı duruyor çünkü. İstanbul bunun ikamet yeri. Denizli misafir olduğu yer. Peki bir insanın asli vatanı değişir mi? Değişir tabi. Bu insan Çamlıdere'deki Ankara Çamlıdere'deki bütün arazilerini eserlerini sattı. Ya da babası öldü, mirası bölüştüler. Ona bir arazi düşmedi. O da oradaki arsalarını sattı. Geldi. İstanbul'dan daire aldı. İstanbul'a emekli olunca da burada kalırım dedi. Asli vatanı Çamlıdere'ydi, silindi. Onun yerine ne geldi? İkamet vatanı asli vatanı oldu. Çünkü asli vatan niye diyoruz? Gitmemek üzere, baba toprağı gibi bulunduğu yere diyoruz. Hüküm olarak asli vatanla ikamet vatanı aynıdır. İkamet vatanı aynı. Dolayısıyla bir insanın bir, iki, üç tane vatanı olabilir. Zengin biridir. Denizli'de e, de mülkü var, oralı. E, İstanbul'da da mülkü var, oralı. Ada Bazarında da mülkü var, oralı olabilir bir insan. Bir insanın evinin barkının bulunduğu yer, hanımıyla oturup yatabileceği, kalkabileceği bir yer, onun vatanıdır işte. Burada biz ana hattını bileceğiz. bunun. Ana hattı nedir? İnsanın malının mülkünün bulunduğu bir yer, iş için güç için bulunduğu bir yer, geçici 14 gün için bulunduğu bir yer. 14 gün için bulunduğu bir yer, 15. gün en geç gidecek, misafirlik hep yolculuk gibi devam ediyor. Nasıl yolculuk gibi devam ediyor? Yani nasıl Kars'a gidene kadar, Çamlıdere'ye gidene kadar, Yolda iki rekat kılıyordu, seferilik hükümlerinden istifade ediyordu. Orada da 14 günden az veya 15 günden az duracağı için sanki yolculukta, istasyonda bir mola vermiş gibidir. Evet. Burada e, seferilik hükmü yani bir yerde... Ben seferi miyim, değil miyim? Misafir mi sayılıyorum, sayılmıyorum? Mu? Kararını kişi kendisi verecek. Niyetiniz ne? Burada 15 gün durmak yolcu değilsin, misafir değilsin. Niyetiniz ne? Bir niyet koyamıyorum. Yarında gidebilirim, öbür günde gidebilirim. Bu henüz niyet etmediği için 14 günden fazla kalmaya 5 sene de kalsa seferidir. Çünkü ibadetler niyetle tahakkuk eder. Bu Kars'a gitti, işte orada bir ticaret yapacak. O ticaretin bitmesini bekliyor. Bugün, yarın bitmiyor bir türlü. Bu Müslüman herhangi bir şekilde e, mesuliyet altına girmez. Bu Müslüman ibadetlerini seferi olarak yapar. Çünkü niyet etmedi. Niyet etse ben burada 20 gün kalacağım dese... ...normal müslümana... ...yani normal mukim müslüman olur... İkinci gün acil işi çıkıp... ...geri dönse yolculukta genel ...misafir olur. Neye göre değişiyor bunlar? Niyete göre değişiyor. Bu... ...iki hükmü e, oturtmuş olduk. Yani seferilik... E, ...mesafesi nedir? Ve bir insan seferilik... ...haline nasıl gelmiş olur? Yolculukla ilgili bir iki... ...zikredeceğimiz e, sünnete... ...uygun adab var... Bunların bir tanesi e, seferiyle yalnız çıkmamaktır. Seferiyle yalnız çıkmamak sünnet olan işlerdendir. Yalnızlığın ne olduğunu bilseydiniz diye başlayan hadisi şerif var. Buna dikkat edip Müslüman seferiyle e, yalnız çıkmamalı. 2-3-4 kişi olduklarında da kesinlikle bir kişi emir olmalıdır. Yani yolculuğun yöneticisi olmalıdır. Ee, bu da sünnete uygun e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyetlerindendir. Bir e, başka mesele yine seferilikle ilgili mesele e, abdest kolaylığı için giyilen mes yapma için kullanılan mesler meselesidir. Biliyoruz mesler 24 saatliğine giyilir. 24 saat sonra kullanılamaz çıkarılıp abdest alınıp yeniden giyilmesi gerekiyor. Ama yolculukta bu süre yolculukta bu süre 24 saatten 72 saate çıkar. Mes ile ilgili süreyi konuştuk ezan mesela bir yolcu namaz kılarken ezanını okur. Bir değişiklik yok. Ama namazın kendisinde değişiklik olabiliyor. Ee, onun için Müslüman olarak nelere dikkat edeceğimiz konusunda e, şöyle bir incelik yapalım. Bir karar verelim. Bir defa namaz, oruç e, söz konusu olduğunda Müslüman e, tavizden yana meyletmemelidir. Yani hazır yolcuyum, hazır e, seferiyim değil. Ruhsatlar ne kadarsa, allah Teala ne kadar izin verdiyse onları kullanmalıdır. Yolculukta Allah'ın verdiği ruhsatları kullanmakta yanlış iş görülmemelidir. İkisinin ortası bu şekilde bulunmalıdır. Mesela Öğle ezanı okundu. Öğle ezanı okundu demek, öğle namazının vakti girdi demek. Biz arabayı çalıştırıp yolculuğa gidiyoruz. E namazı kılıp gidelim. Namazı kılmadan yolculuğa çıkmak caiz mi? Sabah dokuzda olsa kolay. Çünkü sabah namazının vakti değil. Buna cevap olarak diyoruz ki bir namaz vakti girince vakti girince farz olur ama sorumluluğu vaktin sonunda başlar. Mesela 1'de 13'te öğle namazının vakti 16'da da vaktin sonu diyelim. Müslümanın namaz sorumluluğu son 10 dakikadadır. Son 10 dakikada kılmadığı zaman övlen namazını kılmamış olur. 15-50'ye kadar Müslüman namazını herhangi bir saatte kılabilir. Dolayısıyla seferiliğe çıkacak birisi mesela 13'te öğle vakti oldu. 13-30'da seferiliğe çıkıyor. Övleyi kılmadan çıkıyor. Bir vebale girer mi? Girmez. Neden? Çünkü namaz için artık namazın vakti geçiyor diyeceğimiz bir zaman değil. Ne zaman sorumluluğu başlayacak? 15-50'de, eğer 16'da ikindi oluyorsa, 15-50'de son 10 dakika öğleyi kılıp kılmamanın son fırsatı. Ondan sonra artık vebale girecek. Dolayısıyla bir Müslüman 13'te öğlen oldu, 13.30'da yola çıktı. Öğleyi normal yola çıkmadan kılsaydı, 4 rekat kılacaktı. Öğleyi 15 15.30'da yarım saat kala vaktin sonuna kıldı. 2 rekat kılacak. Kusur işlemiş midir? Hayır. Kusur işlememiştir. Allah'ın verdiği bir ruhsatı kullanmıştır. Yolculuğa çıkmadan 4 rekat kılıp çıksa daha iyi değil mi? Daha iyi diyemeyiz. Daha iyi desek zaten fukaha ona işaret eder. Bu bir serbestliktir. Ama... Gönlü rahat etmesi, bereket olması bakımından öyle kılayım çıkayım der, ne ala diyecek bir şey yok. Aynı şey Cuma için de geçerlidir. Cuma namazının, şimdi yolcu Cuma namazı kılmaz isterse. Kılmayabilir yani, kılmayabilir. Kılsa Cuma namazı makbuldür. Ama Cuma namazını kılmayabilir yolcu. Böyle bir ruhsat var yolcu için. Peki Müslüman, Cuma ezanına iki saat kala, Yolculuğa çıkabilir mi? Çıkabilir. Çıkmayıp Cuma'yı kılıp çıksa daha iyi olur mu? Daha iyi olur ama e, herhangi bir şekilde e, Cuma ezanından önce de olsa yolculuğa çıkıp bir Müslüman Cuma'yı kılmayıp onun yerine iki rekat övle yıkılsa vebale girmiş olmaz. Bazı ulema e, zevalden sonra yani ee, şöyle söyleyelim. İşte artık öğlenin vakti yanaşıyor. Son dakikalarında e, cuma namazı vaktin vakti girmek üzereyken yolculuğa çıkmayı caiz e, görmemişlerse de e, herhangi bir şekilde hatta bazıları e, cuma günü sabah namazından sonra yani e, sabahın fecirden sonra e, cuma namazı gelecek o saatte yolculuğa çıkılmasın demişlerse de e, bu konuda ciddi bir delil yoktur. Müslüman serbesttir. Çıkabilir. Burada daha önceki e, derslerde de konuşmuştuk. E, yolculuk esnasında Mürsüzman'ın karşılaştığı sorunlardan birisi de e, nakil vasıtalarında namaz kılma meselesidir. Namaz e, ayakta kılmayı ve kıbleye yönelik kılmayı gerektiriyor. Yolculuk esnasında e, yürüyerek hem yürüyüp hem namaz kılmak mümkün değil ama bir araç üzerinde namaz kılınabilir mi? Mesela deve sırtında veya şimdiki imkanlarla trende, gemide e, veya işte uçakta, özel arabada bunu şu şekilde özetleyeceğiz. Fukaha der ki farz namaz kesinlikle sabit bir yerde kılınacak. Kıyam, e, ruku, sucut, kıble hepsi yerini bulacak. Ama namazı bırakmaktansa, kazaya bırakmaktansa sıkışmış bir Müslüman nerede ne kadar kılabiliyorsa o kadar namazı kılar. Tıpkı hasta gibi. Nasıl hasta bir insan ayakta kılması gereken namazı oturarak da kılması caiz oluyor. Aynı şekilde otobüsü durdurma, uçağı durdurma imkanı olmayan bir Müslüman da nasıl kılabiliyorsa öyle kılar ve namazı kazaya bırakmaz. Namazı kazaya bırakmaz. Bu bir kaide. Dedik ki yolculuk misafirlik hali biz yolculuk diyoruz şeriat lisanında misafirlik deniyor. Özellikle iki şeyin üzerinde hüküm değişikliğine neden oluyor. Birisi Ramazan'da ise oruç tutmama ruhsatı getiriyor. Diğeri dört rekatlı namazları iki rekat kılma sünnetlerde de kılıp kılmama serbestliği getiriyor. Yolculuğun ana e, e, mihengi ya da yolculuk deyince yolculuk şartları deyince ilk etkilenen şey oruç ve namaz oluyor. Peki dört rekatlı namazların iki rekat kılınması bir zorunluluk mudur? Serbestlik midir? Buna fıkıh lisanında ruhsat mıdır? Azimet midir denir. Azimet bir emrin İlk emredildiği şekliyle yapılmasına denir. Ruhsat ise allah Teala tarafından o emrin kolaylaştırılmış şeklidir. Namazın Öğle namazının dört rekat kılınması azimettir. Seferilikte bunun iki rekata indirilmesi ruhsattır namazın ayakta kılınması azimettir. Hasta olanın oturarak kılması ruhsattır. Demek ki şeriatın hükümleri olduğu gibi, emredildiği gibi bulunan haline azimet deniyor. Ee, Müslümana şu veya bu nedenle kolaylaştırılmış şekline ruhsat deniyor. Ancak bu ruhsat Müslümanın kendi kendine yazıp çizdiği ruhsat değildir şeriatın getirdiği ruhsatlardan kolaylık olur. Müslümanın e, herhangi bir şekilde kendi kendine indirim yapması kolaylıklar getirmesi ve diye mümkün değil de böyle bir e, bir vazife çıkaramaz. Şöyle bir hüküm var e, namazların dört kağıtlı namazların, misafirlikte iki rekat kılınması azimet midir, ruhsat mıdır? Ne demek azimet, ne demek ruhsat? Eğer azimetse iki rekat kılmak, Müslüman seferilikte dört rekat kılarak vebale girer. Ruhsatsa serbesttir Müslüman, dört rekat da kılar, iki rekat da kılar azimet midir iki rekat kılmak, dört rekatı yoksa ruhsat mıdır bunun için önemli. Bizim tabi olduğumuz Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, ve onun e, iştihad eden talebeleri e, yolculukta övlen ikindi ve yatsı namazlarının ikişer rekat kılınmasını azimet görmüşlerdir. Bu ruhsat değildir demişlerdir. Dolayısıyla Müslüman e, yolculukta iki rekat kılacağı namazı dört rekat kılması halinde su edep yapmış olur. Yani hoş olmayan bir iş yapmış olur. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin açtığı e, iştihat çığırındaki e, fetvalara dikkat edildiğinde. Burada e, öbür tarafta ulemamız hayır bu bir ruhsattır e, dediğine göre şaşırıp da dört rekat kılsa Müslüman vebara girmiş olmaz. Neden? Bilerek, kasten bir terbiye e, çılgınlığı ya da e, baş kaldırı gibi bir hareket olmadıkça bizinleyti Teala bundan bir müsa e, sıkıntı olmaz. Bir başka e, yolculukla ilgili husus e, Müslümanın yolculukta Allahu Teala'nın bu namazları iki rekata indirme ruhsatına tabi olarak namazlarda e, zamm sureleri e, kısa okuması, tesbihatları uzun yapmaması sünnettir. Yani normalde bir sahife okuyorsa yolculukta bunu bir sahife okumamalıdır. Ama e, köyünde rahat bir yolculuk yapıyor, yapan birisi bunu üç ayet kısar. Otobüsü e, durdurup namaz kılan birisi de Kevser suresiyle kılar. Fakat e, otobüsü durdurup orada namaz kılan ya da uçağın kalkmasına 20 dakika kala oradaki mescitte namaz kılan birinin uzun uzun sureler okuması sünnete aykırıdır. Çünkü kısaltma şeriatın kendisi tarafından e, yön olarak gösterilmiştir. Yolculukla ilgili çok önemli tartışmalı bir mesele daha var. Cem etmek. Cem'a, cem'a yecmeu fiilinden geliyor. Cem etmek. Yani bir araya getirmek diye bir mesele var. Bu şudur. Müslüman yolculuk şartlarını gerçekleştirdiği zaman, ne demiştik yolculuk şartları için 90 kilometrelik mesafe. O mesafeye ulaşınca da 15 günden az kalmak, ikamet yeri veyahut da vatani değilse. Bu yolculuk şartlarında Müslüman, övlen namazı ile ikindi namazını birleştirerek kılabilir akşam namazı ile de yatsı namazını birleştirerek kılabilir, buna cem etmek deniyor. Bu cem etmek, saat 13'te oluyorsa eğer, 13'te öğleyi kılıp hemen arkasından da ikindi öğleye doğru çekerek kılmak şeklinde de olabilir övleyi niyet edip ikindi vaktinde kılacağım diye erteleme şeklinde de olabilir. Aynı şekilde akşam ve yatsı namazında da. Yani sonraki namazı bu tarafa çekmekle de olur bu. Bu namazı öbür tarafa çekmekle de olur. Cem etmek sadece öğle ile ikindi arasında, akşamla yatsı arasındadır. Bu tutum Hanefi mezhebinde caiz değildir. Böyle bir şey yoktur Hanefi mezhebinde. Ee, diğer üç mezhepte ve e, diğer mezhep kurmamış olan Fukaan'ın nazarında da cem etmek vardır. Cahilce çıkış yapıp vay bu nasıl bu tarafa geçti e, dememiz mümkün değil. Hanefi mezhebi ulemasının Ebu Hanife ve talebelerinin bu konuda ellerinde ciddi deliller var. اِنَّ al كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ mevku مَوْكُوتًا Namaz, müminlere vakitli olarak yazılmıştır ayeti var. حَافِظُ عَلَى الصَّلَوَاتِ Ayeti var, namazları koruyun. Benzer e, namaz vaktini geçirmeyi tehlikeli, işaret olarak gösteren hadis-i şerifler var. Bunların hepsini toplayıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bazı namazları seferilikte cem ettiğine dair hadisleri, bilgileri başka olayların yorumu gibi e, anlamışlar, anlamak istemişlerdir. Ve da e, cem-i suri denen bir e, cem tarif etmişlerdir. Bu şu demekti diyorlar. Mesela saat 14'te ikindi vakti giriyorsa e, öğle namazını 15.50'ye kadar yani 16'da ikindi namazı vakti geliyor. 15.50 yani öğlenin son vaktine doğru öğleyi erteleyip arkasından da ikindi vakti girdiği için e, ikindiyi de kılmak şeklinde birleştirmiştir Peygamber Aleyhisselam bunu diye anlamışlar. Bu bir iştihattır. Hanefi mezhebinin bu adında Müslümanların namazın vakitlerini muhafaza edip işi sulandırmamaları ciddiyeti yatıyor. Allah onlardan razı olsun. Ama başta Bukhari olmak üzere sahih Bukhari olmak üzere diğer ulemanın elinde de sahih hadisi şerifler var ki ashab-ı kiram defalarca namazı cem etmişlerdir. Birleştirmişlerdir. Ee, bu cem etme bir de haçta Arafat'ta öğle ile ikindiyi birleştirme. Müzdelife'de de akşamla yatsıyı birleştirme şeklinde. O her mezhepte var. O her yerde var zaten ama bizim konumuz yolculukta öğle ile ikindiği cem etmek akşamla yatsıyı cem etmek şeklindedir. Bir e, konu olarak durmaktadır. Normalde Müslüman namazı vaktinde düzgün kılsa hiçbir sorun olmayacak zaten. Ama e, meseleyi ikiye ayırmak istiyorum ben. E, Hanefi mezhebinden olduğu halde işin tiyatrosuna kapılıp bir de işte şöyle yapalım bakalım nasıl oluyor şeklinde bir Müslümanın e, imanıyla, e, ameliyle uyuşmayacak, ciddiyetle uyuşmayacak şekilde Namazı hafif görme anlamında bir hata zaten yapmamalı Müslüman. Ama böyle değil de e, Müslüman e, Hanefi mezhebinden olduğu halde mesela bir kadın havaalanında e, namaz kılacak bir yer bulamadı. Şetri e, avret bakımından namaz bulamadı. Namazı erteleyeyim. E, yatsı ile beraber kılarım ya da ikindiyle beraber kılarım diye niyet etmiş olsa bu Müslümana da abes iş yaptın dinden çıktın diyemeyiz eğer böyle dinden çıktın abes yaptın denirse o zaman Bukhari de dinden çıktı demektir çünkü bu hadisleri Bukhari'sinden İbn Hibban'ına kadar onlarca muhaddis rivayet ediyor ve biz dinimizi bu insanların rivayetlerinden öğreniyoruz İşi sulandırmak, gevşek görmek, çocuklukla zarureti kullanmak arasında fark var. Hayır biz Hanefi'yiz. Ee, mezhebimizden taviz vermektense hepimiz namazı kazaya bırakalım diye bir cahilce söz söyleyemeyiz. Asla böyle bir şey terbiyesizlik olur. Şimdi e, ilke olarak herkes tabi olduğu müştehidine Bağlı kalsın. Öbür müslümanı da öbür müşteyi de bağlı olduğu olduğu için ayıplamasın. Terbiyemiz ashab-ı gördüğümüz budur bizim. Böyle yaşamamız lazım. Ee, gelişi güzel tabi cem yapılmıyor. Bir defa cem yapabilmek için, namazları cem edebilmek için birinci namazı kılmadan buna niyet etmek lazım. Şimdi şöyle mesela öğleyi kıldık. Ondan sonra baktık ki İki saat sonra kindi vakti geldi. Kindiyi kılamayacağız. Cem edeyim ben diye bir şey yapamam. Birinci rakatını kılmadan övlenin ikindiyi ona birleştireceğime niyet etmiş olmam lazımdı. Yani birinci namazı o niyetle kılmalıyım ben. Bu tarafa çekerken veya öbür tarafa iterken. Mesela övleyi kaçırdık. Kılamadık. Baktık ki saat öyle. E ben de öbürüne cem ederim. Olmaz ki. Cem etmeye karar vermemiştin en başta sen. Sen namazı kaçırdın. Kaçırınca cem etmeye sığınamayız. Bu önemli. İkinci şart önemli bir şartta iki namazı ardarda arda kılacağız. Yani bir kılıp ondan sonra yolculuğa devam edip kılmak yok. Namazın ve ve ve ne diyeceksen kalkıp öbür namazı yani cem edeceğin ikindiği cem edeceğin yatsıyı ona hemen birleştirmen lazım. Ve Tabii ki bu ceme derken e, namazın birinci e, Allah'u sallallahu muhammed birinci namaz övle ikinci namaz kindi olacak birinci namaz akşam ikinci namaz yassı olacak ters çevirirsen bu da bozulur yani geçerli olmaz şu kadar ki cem eden birisi mesela övleyi kılıyorsa övlenin son sünnetini kılmayacak yani iki namaz arasına şey sokmayacak. Sünnet namaz sokmayacak. Akşam namazının son sünnetini kılmayacak yatsıyla cem ediyorsa. Bu cem meselesi fıkhımızda var, Buhari'de var, Müslim'de var. E, fıkıh kitaplarında var. Bu bir ayıplama, tembellik gevşeklik, laçkalık meselesi değildir. Fıkhın herhangi bir ihtilaflı konusu gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmıştır. sayı hadislerle sabittir bu. Ama Müslüman bunu eğlence konusu yaparsa onun imanıyla Allah korkusuyla alakalı bir iştir. Bir başka seferilikle ilgili mesele seferi iken namazlar iki rekat insanın kılması gerekiyor. Kazaya kalacak olursa seferi namazım. Onu nasıl kaza edeceğim? Mesela salı günü yolculuktaydım. Öğle namazını kılamadım. Çarşamba günü evime geldim. İkamet bölgeme geldim. Cevap bir namaz. Hangi durumda kılınırsa kılınsın. Kazaya nasıl kaldıysa öyle kaza edilir. Hani bir mezhebindeki Hatta i̇mam Malik'in mezhebinde de usul böyledir. Bunu tekrar ediyorum. Bir namaz. Kazaya nerede kaldı? Seferilikte. 2 rekattır o. Kazası da iki rekattır. Seferiyim ben. Boş vaktim var. Şurada biraz kaza namazı kılayım dedim. Hangi namazı kılacağım kaza? İkamet halinde mukimken kaza kalmıştı. Dört Seferilikte onu dört rekat kılacağım. Neden? Bir namaz nasıl borç yazıldı sana? iki rekat, iki rekat kaza edersin. Dört rekat, dört rekat kaza edersin. Namazlarda, namazlarla ilgili meseleye devam ediyoruz. Sünnet namazlar ne olacak seferilikte? Sünnet namazlar. Sünnet namazlar ne ediyoruz? Farz namazlara ediyoruz. Bir defa sünnetlerde kısaltma yok. Dört rekat dört rekat kılacaksın veya kılmayacaksın. Namazlarla ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den çok açık bir bilgi gelmemiştir bize. Nafile sünnet namazlarla ilgili. Bu sebeple fuka farklı farklı düşünmüşlerdir. Kılmak her halükarda hoştur. Yani Müslüman namazı, sünnet namazı nerede kılarsa kılsın. Bu bir hoş tutumdur. Ee, ama Genel olarak Hanefi uleması e, Müslümanı bu konuda kendi durumunda serbest bırakmışlardır. Demişlerdir ki vaktin müsait, sıkıntın yok. E, üşümüyorsun, sünnetleri kılarsın. Bu ne demektir? Sünnetleri kılmamakla edep dışı bir iş yapmış olmuyor Müslüman. Edep dışı bir iş yapmış olmuyor. Müslümanın e, normal sünnet namazları kılmasını. Burada özellikle tabii neyi kastediyoruz? Yani nama farzların öncesindeki ve sonrasındaki sünnetleri özellikle kastediyoruz. Sünnet nafile namazlarla onu kastediyoruz. Seferliğin önemli bir meselesi de misafire ruhsat olarak ne dedik? Misafir iki rekat kılar. Misafirin imam olmasında durum nedir?